384. konu, İbu Revaha'nın şehit olma arzusunu dile getiren kasideler okuması. Zeyt bin Erkam şöyle anlatıyor. Ben Abdullah bin Revaha'nın elinde yetişen bir yetimdim. Miut seferinde beni terkisine alarak götürdü. Allah'a yemin ederim ki, o gece sabaha kadar şiirler okudu ve devesine hitaben de, beni günlerce uzaktan savaş meydanına götürünce, artık sana başka bir yolculuğu teklif etmeyeceğim. Çünkü benim arzum Allah yolunda şehit olup ailemin yanına bir daha dönmemektir. Kardeşlerim dönerken beni Şam ülkesinde toprağa verip kimsesiz ve yalnız bırakmaları tek dileğimdir. İşte o zaman arkamda bahçe, servet ve saman kalmış umrumda değildir diye bir şiir okudu. Ben bunu duyunca ağladım. Beni kamçısıyla dürterek "Neden ağlıyorsun? Sen sağ salim evine döndükten sonra Allah'ın bana şehitlik vermesinde senin ne zararın var?" dedi.